büyük ve hak bir dinin tebliğcisi olarak gönderilen vazifelendirilen Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam üzerine aldığı ağır vazifeyi götürmek mükellef olduğu büyük bu işleri yapmak için Allah tarafından çok teyidat gördü. Her an bu teyidatın daşıdatı altında o büyük vazifesini emniyet, güven ve itminan içinde yaptı. Nübüvvet vazifesine başladığı andan ta vefat edeceği, dar-ı bekaya buyuracağı ana kadar, kalbi vazifesini yapmanın şuuru içinde ciddi bir itminanla dolup taşıyordu. Duyguları daima iman ile meşbu idi. En ufak bir fütur, en ufak bir tereddüt, en ufak bir şübhe resul ve Ekrem'in hayaline gelmedi. Duygularına gelip tesir etmedi. O bütün bunlardan uzak, yakın içinde, izan içinde vazifesini yaptı. Bunun için de Allah Celle her an onu teyit ediyordu. Vahyin tatlı fısıltıları her an kulağında duyuluyordu. Semalara ait büyük manalar, Mele-i Mele ait büyük esrar, her an onun kalbinde cilve ediyordu, cilveleniyordu. İlahi esrar mevce mevce bütün duygularında dalgalanıp duruyordu. İşte bunlardan bir tanesi de, bir gün içinden atıldığı, kovulduğu, Kabe-i Muazzama'nın, Beytullah'ın fethedilmesi meselesiydi. Beytullah'a Kur'an-ı Kerim, Ümmül Kura dedi. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ اُوْدَعَ لِلنَّاسِ bi بِبَكَّ ayeti kerimesiyle, yeryüzünde yapılan ilk ev olarak onu el aldı, anlattı. Hazreti Adem'in bünyatıyla başlayan, Halilurrahman'la ikimal edilen, yeniden yeryüzüne getirilen, bu mukaddes bina kıyamete kadar yerin göbeği olarak kalacağı vaat ediliyordu. Ama bu göbek en mükemmel semeresini, yer en mükemmel meyvesini Kâbe-i Muazzama'da adeta barındıramıyordu. Onun için Mekke-i Mükerreme'den ayrılma resûl Ekrem'e çok giran gelmişti. Dil gir olmuş, kalbi kırılmıştı. Aradan seneler geçmiş, umre yapmak üzere Hudeybiye'ye kadar gelmişti. Cidde'den Mekke-i Mükerreme'ye giderken solda bir mıntıkanın adıdır. Bir kuyunun başında tavattun buyurmuşlardı, ikamet buyurmuşlardı. Müşrikler karşılarına çıkmış, musallah ordularıyla Resul-ü Ekrem'e doğduğu şehri ziyaret ettirmiyorlardı. Kalp ne kadar müteessirdi, duygular nasıl münkesirdi, sahabe-i kiram nasıl coşkundu, o anda dahi büyük teselliye, teyide ihtiyaç vardı. İşte orada olup biten olup bittikten sonra oraya ait sefahat-ı resul Ekrem'in kiyasetini, fetanetini, aklı muazzam oluşunu anlatırken belki bir sene evvel uzun boylu nakletmiştim. Hüdeybiyanın nasıl bir fetih olduğunu, bir erkan-ı olarak resul Ekrem'in orada başardığı şeylerin, beşer tarihinde eşemsal olmayan şeyler olduğunu arz etmiştim ona havale ediyorum. Burada arz edeceğim şey, orada Kur'an-ı Kerim'in kaybı haberinden ibaret olacaktır. Fakat orada cereyan eden şeylere, sizin dikkatinizi bir kere daha rica edecek, sözlerini istirham etmiş olacağım. Hüseybiye'de Müslümanlar, karşılarında Halid bin Velid'in ordusu, Amr ibn As'ın ordusu, İkrimen'in ordusu vermişlerdi. Bir adım ileri atamayacaklar, Kabe'yi tavaf edemeyecekler, evlerine bakamayacaklar, kovulan Müslümanlar yurtlarını, yuvalarını bir kere ziyaret edemeyeceklerdi. Resul-i e çok dokunmuştu, Allah'a da çok dokunur, gayret-i ilahiye çok dokunur bu, fakat Allah halimdir. Resul-i e de sabır tavsiye eder ve teyit eder. Resul-i orada şunları gördü, şunlara şahit oldu. Önce Urve ibni Mes'udu Sakafi'yi gönderdiler. Bu zat ün görmüş gün görmüş bir insandı. Kral saraylarını ziyaret etmiş, Hireklüs'ün huzuruna çıkmış, Kisra saraylarında bulunmuş, mukavkisi görmüş, saray adab erkanını, ve erkanını, raiyet ve teb'a münasebetlerini çok iyi bilen bir insandı. Resul-ü Ekrem'e yapılan ihtiramı gördü. ile onun mübarek sakalına elini sürmek istediğinde, yanı başında akrabası bulunan mihberli Mugayre İbn-i Şube vermişti. Pis elini sürme Resul-i Ekrem'in sakalına! Bu mihberli muhafız iki gün evvel Müslüman olmuştu. Bir cinayet işlemiş, Resul-i Ekrem'e dehalet etmiş. Gönlüne iman girince de bu hale gelmişti. Fidye-i necatını da el itilen adam vermişti. Buna rağmen o kadar coşkundu ki, pis elini sürme sakalına diyordu. Bu da kim dediği zaman, Mugeyre İbni Şube, ürve beyninden vurulmuştu. Başında perde darı gibi dimdik duran, gelen her hadiseye karşı para töner gibi bana bana diyen Hz. Ebubekir'i görünce ayrıca vurulmuştu. Resul-ü Ekrem abdest alıyordu. Ağzına suyu aldığı zaman dışarıya püskürtüyordu. O su yere düşmesin diye eller açılıyor, ellere dökülüyor ve yüze göze sürülüyordu. Bu ürveyi mahvetmişti. Kureyş'in içine döndüğü zaman şöyle diyordu, ''Ben saraylarda bulundum, raiyet teba münasebeti gördüm, hükümdarların karşısında diz geldim, raiyetlerin onlara karşı itiramına şahit oldum, Muhammed ve tebası arasındaki münasebet gibi münasebet görmedim, beni dinlerseniz bu adamla uğraşmayınız, bugün olmasa yarın başa çıkamayacaktınız.'' Onun da sabi olduğunu zannettiler. Onun da döndüğünü zannettiler, dönecek herkes dönecek, alem bile o şema pervade dönecek, cihan dönecek, kafir dönecek, mülihid dönecek. Bütün cihan onun etrafında pervane gibi pervaz edecek, Allah o günü bize de gösterecek. Arkadan Süheyl ibn Amir geliyordu, bu sulh adamıydı, anlaşmadan hoşlanır bir kafirdi. Oraya geldiği zaman Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem suluk geldi buyurdu. Kurban olayım adamlar öyle tanırdı. Urve geldiği zaman kim geldiğini söyleyi vermişti. Söheyl karşısına çıkınca müşrikler bizimle sulh olmaya yanaştılar buyurdu. Süheyl ibn Amr sadece sulh yapardı öyle bir adamdı. Adamları da öyle tanırdı. Eliyle koyduğu taşlar gibi bilirdi enli boyunu. O, o o kadar mükemmel insandı. Celal Resul Hakk'ın düşündüğü gibi sul teklifinde bulundu. Fakat sul şartları çok ağırdı. En ağırıda Müslümanların kalbinde heyecan uyaran bir kafir Müslüman olur, Müslüman saflığına girerse onun geriye iade edilmesi şartıydı. Müslümanlar buna feveran ediyorlardı. O kadar ki Ömer gibi o nadide dimâ bile o mütehayyi ruhu bile kabına sığmayan o insan Hazreti Ebubekir'in karşısına gitmişti. ''Bu Allah'ın Resulü değil mi?'' demişti. ''Evet inanırım Allah'ın resuludur. Bize Kabe'yi ziyareti vaat etmedi mi?'' etti. ''Evet doğru. Beni dinlersen ya Ömer sen ne derse ona girmeye çalış, ne derse muhalefet etmemeye çalış.'' Ama heyecanını dindirememiştir. Resul-ü Ekrem'in karşısına gelen Hazreti Ömer edeple ''Ey Allah'ın Resulü sen Allah'ın Resulü değil misin?'' Allah'ın Resulü olduğunu biliyordu. ''Ben inanıyorum ki sen Allah'ın Resulüsün. Sen bize Kabe'yi i Tevaf'ı vaat etmedin mi, bunlar kafir değil mi, niçin bu ağır şartları kabul ediyoruz diyordu. Göşkun Ömer, resul Ekrem müsaade ederse Kabe'ye kadar koşacaktı. Ve istediği şeyi yapacaktı. Ama Allah işleri başka istikamette yürütüyordu. Hüdeyviye'de bir suh oluyor gibi olacaktı ama fetih olacaktı. Fetihi Allah hazırlıyordu Celle Celaluhu. Sulh şartları ağır olarak imzalandı. Süheyl orada bütün gücünü kullanıyordu. Sulhname'nin başına Bismillahirrahmanirrahim yazdırmadı, ben onu tanımıyorum dedi. Muhammedur Resulullah sözünü yazdırmadı, Abdullah'ın oğlu Muhammed sözünü yazdırdı. resul Ekrem buna da katlandı. Bir noktada Ali'nin dahi inhiraf ettiğini görüyoruz. Ya Resulallah ben o yazıyı silemem, Muhammedur Resulullah'ı silemem, göster ben sileyim dedi Allah Resulü, Resulullah tabirini sildi. Silindi ama o gönüllere yazılacaktı. Sema'ya öyle bir yazılacaktı ki, binlerce Süheyl Yıldız'ı onu silemeyecekti. Binlerce kafir Süheyl de silemeyecekti. Onu görüyordu Resul Ekrem aleyhissalatü vesselam. Tam imza atılacağı an, Mekke'den taraf bir tozun belirdiği görüldü. Bu da ne? Herkes hayretle şaşkınlıkla ona bakıyordu. Derken ayağında boynunda zincir, şangır şangır bir adamın gelip kendisinin attığını gördüler. Bu daha tüyü bitmemiş, bıyıkları bitmemiş bir delikanlıydı. Vücudunda sopadan yara izleri vardı. Ayağındaki zinciri koparmış, evden kaçıp gelmişti. Oradaki Süheyl'in oğlu Ebu Cendel'di bu zat. Müslüman olduğu için babası zincire vurmuştu. Hücebiye'ye geldi, bari gidip katılayım diye evden kaçmış Resul-ü Ekrem'e dehalet etmişti. Süheyl oğlunu görünce imzadan istinkâf etti. Ben oğlumu teslim almadıktan sonra... İmza atmam bu kağıda diyordu İş bitmişti sulh olacaktı ama bu çocuğun gelmesi sulhu bozacaktı ashab-ı kiram kılıçlarını yarıya kadar çıkardılar onun bir işaretine bakıyorlardı ama o Ebu Cennel'e işaret etti na teslim ol git dedi biz bu kabul ettik o yalvarıyordu beni bana kötülük yapan şu kafirlere teslim etmeyin diyordu merhamet dileniyordu ama resul Ekrem sözünde sadık, vaadinde hülfetmeyen, yaptığı sulhı kendi eliyle bozmayan bir insandı. Çok ağır olan bu şartı orada fiilen tatbik etti, Ebu Cendel'i teslim etti ama onun altından da bir fetih çıktı. O kaçtı, bir dağı tuttu Ebu Buseyir'le beraber, Müslüman genç ordusunu teşkil etti, belki ilk komando birliğini teşkil etti orada, gelip geçen Kureyş kervanlarını tehdit etmeye başladılar. İşte bu ağır durum, en ağır şekliyle Müslümanlara kabul ettirilirken Kur'an-ı Kerim Fetih Suresi hazır oluyor. Bu ağır şartlar altında bu işin fetih olduğunu düşünmek mümkün değildir. İnna fethna ale <gülüyor> kafethna. Tabii biz ishanın an dolsun ki sana af açık bir fetih ihsan ettik. Sahabi bu hari bu vakayı anlatırken el alem Mekke fetini fetih zanneder. Biz Hudeybiye'ye fetih ederiz diyor. Bu ağır şartlar fetih. Bakın o ağır şartlar altında ne diyor Kur'an-ı Kerim? Laqad sadaqallahu rasulahu'rru'ya bil hak. Latadkhulunna'lmescide'lharame insallah. Resul-i Ekrem'in rüyasını Allah doğru çıkaracak, tahakkuk ettirecektir. Siz Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Emilin muhallikin ru'sukum ve mukassirin la takhafûn. Bu sene olmasa, geleceksen orayı tavaf edeceksiniz. Ciğrana'dan ihrama girdiler, geldi ertesi sene bu ümreyi kaza ettiler, buna kaza ümresi denir. Ertesi sene bütün müşrikler dağa, dereye, tepeye çekildi, evvela Kur'an-ı Kerim'in siz buraya gireceksiniz sözü tahakkuk etti. İkinci bir fetih gönüllerde oldu. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا غَر۪يبًا Arkasından da esas fetih geliyor diyor Kur'an-ı Kerim. Gireceksiniz buraya. Bu bir iş. ikincisi fetih geliyor arkadan. Evvela gönüllerde fetih oldu. Müslümanlar tertemiz keyfiyet ve hüviyetleriyle kafirlerle münasebet kurunca çoklarının gönlü eriyi verdi. Bu dönemde, bu devrede Halid bin Velid Müslüman oldu. Bu devrede Amr As Müslüman oldu. Bu devrede çok güçlü kollar Müslümanlık karşısında eridi. Müslümanlığın güzelliğini yakın münasebetlerle görünce Sinelerdeki bütün buzlar eridi, çözüldü, herkes Müslümanlığa yanaş, yanaştı, yaklaştı, vapurunu o sahile verdi. Ve arkasından da bir sene sonra, iki sene sonra Mekke-i Mükerreme fethediliverdi. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا Çok yakın bir fetih var, hemen bunun yanı başında. Mekke-i Mükerreme fethedilirken Resul-i Ekrem, Allah'ın kendisine vaat ettiği her şeyin tahakkukunu görmenin havası altındaydı. O kadar minnettar ve Allah'a karşı şükran isteriyle dolup taşıyordu ki bunu nasıl eda edeceğini bilemiyordu. Mekke'ye girerken bu büyük nimetler altında, sahabi onun ezildiğini anlatıyor bize. Kabe'nin, Beytullah'ın veya Mekke-i Mükerremenin bir kapısından içeriye giriyordu. Bir merkubu vardı üzerine binmişti. Tevazu'den başını o kadar aşağıya eğiyordu ki, atın üzerindeki eğerin kaşına başı dokunacak gibi geliyordu. O kadar tevazu içindeydi mahviyet içinde Allah'ın evine giriyordu Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Artık her şey olup bitmişti. Ümmü'l-Kurra fethedilmişti. kadedilmişti. Ana ana şehir Resul Ekrem'in yanında yerini almıştı. Onu diğer şehirler takip etti. Diğer şehirler te tük Mekke-i Mükerreme'nin olduğu yerde yerlerini aldılar. Ve Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Valladi أَرْسَلَ رَسُولَهُ bil وَدِينِ الْحَقِّ لِيُوْذِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Kafa بِاللّٰهِ الشَّهِيدًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ O öyle bir Allah'tır ki, Resul'unu irsan etti gönderdi, Peygamber olarak serfiraz kıldı, vazife yapmak üzere vazifeli olarak gönderdi. لِيُوذِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ Kulli, Yeryüzünde bütün dinlere kalebe çalsın, Hristiyanlığa kalebe çalsın, Yahudiliğe kalebe çalsın, Sasaniliğe kalebe çalsın, daha devri Ömeri'de, devri Osmani'den Müslümanların biz, ta Çin'de, Hint'te, cenub Asya'da hüküm olduklarını görüyoruz. Bütün dinlere ganebe çaldığını görüyoruz. Sazaniler Hazreti Ömer devrinde zir sefer oluyor. Romalılar Hazreti Ömer devrinde zir sefer oluyor. Kur'an'ın bir şey söylediği şeyi takip ediyor. Allah öyle bir din gönderiyor ki, bir gün bütün dinlere hakim olacak, bütün dinlere bir teşni verecek, bütün dinlerini intikal ettirecek. Belki tam Müslüman olmayacak herkes, fakat Müslümanlığın havasından istifade edecek, Müslümanlığın çeşitlğsine, Müslümanlığın boyasına boyanacaklar. İşte bu Allah'ın şahadeti, Allah'ın hakimiyeti altında çok kısa zamanda oluvermişti. Kur'an'ın vadi tahakkuk etmişti. Bu dini kıyamete kadar Allahu teala ve teke tezazelir. Bir kısım aralıklarda, fasılalarda arızalar olsa bile bütün dinlere hakim kılacaktır. Allah'a itimadınız olsun, güveniniz olsun, işiniz Allah'a tekviz edin, size düşen vazifeyi yapın, ilahi vazifeye karışmayın. Nasıl o işin olduğu, o günün geldiğini sizde bu surenin sonunda anlatıldığı gibi, يَوْجِبُ الزُّرَّا عَلْيَغِيْذَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Vadi Tübhanisi ile dile getirildiği gibi, dehşet içinde, hayret içinde müşahede edecek kendinizden geçeceksiniz. Cenab-ı bi hakqa tur'ayami ira uyursun, bizleri mesud ve bahtiyar eylesin ala inna ahsana al-kalam nizam kalamu llahi al-melik al-aziz al-alim kama qala llahu ve teala fi al-kalam wa